Control, ses kontrol ses kontrol Santrek pilav sohbetlerine hoş geldiniz. Evet güzel oldu bak ne güzel oldu oğlum yaptım işte. Tabii tabii. Vallahi lal olsun. Pilavlı yapsak mı bizi içeri almasınlar ya. Siklet pilavlı asıl. İşte. Evet <gülüyor> ben şu an tırslanıyorum. Devam. Pilavlısı yazıyorum. <gülüyor> Pilavlısı. Yani Boş ver. Devam böyle hayat güzel. Arkadaşlar geçen hafta burada olanlar bilirler. Dün sabuncu ramazan nikli arkadaşımız bize... Soundtrack'lerle ilgili bir yayın yapsanız da abi ne kadar güzel olurdu öyle değil mi dedi. Biz de dedik ki neden yapmayalım ya biz zaten bunu düşünüyorduk. Tabii ki. Yapalım ya. Ne olacak yani. büyük gaza geldik. Neymiş abi dedik. Sonra bir baktık Soundtrack'lere o kadar çok Soundtrack var ki sevdiğimiz. Evet. Liste yapamıyoruz abi. Yapamıyoruz. O yüzden e, şu an e, en şey hissettiğim şarkıları koydum ben net. Nasıl? Hmm. Ne hissettiğin? Yani şu sıralar özel hissettiğim. Hı -hı. şeylerin soundtrack'lerini koydum. İşte Oyun Slash, dizis, slash Hı -hı. film. Anladım. Bir de artı olarak yeni Star Wars çıktı. Onun Hı -hı. için bir Star Wars soundtrack koyayım dedim. onda gayet zorlandım ama. Bak şurada geliyor. Kaçıncı parça? Üçüncü parça. İşte sen çalacağım, ben çalacağım, sen çalacağım, ben çalacağım, sen çalacağım. Beşinci parçası, parçada yani yayının ortasına doğru abi. Bir böyle bir 20 dakikalık bir Star Wars konuşalım diyorum ben. Olur tamam. Böyle bir araya azıcık şey yapalım. Küçük gömmeli Star Wars. Ya küçük gömmeli falan işte sevdiğimiz, sevmediğimiz yerleri. Açıkçası benim sevmediğim yerleri birazcık daha fazla. Çok fazla hatta. <gülüyor> Çok fazla yani. <gülüyor> Neyse devam ediyorum. Evet. Ee, sonra işte karar verdik soundtrack konuşmaya. Evet. Soundtrack konuşacağız. Öyle dedik, böyle dedik. Mesela sen dedin işte hani en tep tepelerde bulundurduklarını koydun değil mi sen? Hı hı, ben de öyle ama biraz da şey güttüm açıkçası. Hani her renkten birazcık koyayımı güttüm. Çünkü e, mesela bir, bir sanatçıdan çok sevdiğim birkaç parça var. Mesela ne bileyim Vangelis'ten çok koyabilirim. İşte Ramin Hı -hı. Javed'e'den çok koyabilirim. Ama hepsinden bir parça bir parça şeklinde hani bir skala yaratmak istedim. Öyle koydum. Şimdi istersen abi senden başlayalım. Başlayalım hocam. O zaman şöyle yapıyoruz. E, Gustavo Santana'nın Last Office için yaptığı e, DLCC için yaptığı Hı -hı. Left, behind. Left Behind çalacağız birazdan size. Hı -hı. Kendisi e, Brokeback Mountain filmine soundtrack yaparak Oscar kazanmış bir Guatamalı mı? Ben onu ya. Neydi? Brock Mountain. İki tane gay e, kovboyun ayet hikayesini anlatıyor. İlginç. O modern kovboy. Ee, Nasıl yani? Şey, i̇neğin mümesinden evet, ötü içmiyorlar mı? Şey böyle hayır. Paketli iç alıyorlar. <gülüyor> hayır hayır. Daha daha şey... Ee, 1900 kaçlardı ya? Ne olur izleyeceğim ben zaten. Boşver sen daha şey evet. yapma. Sen daha etme. Ee, Abi işte oradan Oscar aldı. Ondan sonra işte Guatemala'lı bir abi. Böyle şey bir ukulele gibi bir enstrümanı var. Evet. Bildiğimi onun adı ne? Hiç bilmiyorum. Konserde de görmüştüm bu. Zaten sırf bu Last of Us müziklerini yapmak için ürettiği bir Evet, enstrümanı. Ve böyle çok değişik bir sesi var. Çok da güzel Acılı acılı. Evet acılı acılı. Şu an onu dinleyeceğiz. İnşallah. Beğenirsiniz. Oynadın mı? Bu arada sen Last of Us oynadın mı? Ben oynadım. Ben dört kere falan oynadım galiba. Ben de bir on kere falan oynadım abi bak şu 3 oyun vereceğim size arkadaşlar. 3 oyunda 2 oyun bir tane çizgi roman ee, zaten yaparda falan görmüşsünüzdür Gün Gezgini diye bir çizgi roman var abi Gün Gezginini 20 yaş üzeri herkes mutlaka okusun niye 20 yaş üzeri diyorum abi anlamak için cidden bazı şeyleri yaşamak lazım o derinliğini anlamak için Gün Gezgini'ni dün bitirdim abi hani sevgilimin kucağında ağlarken buldum kendimi öyle söyleyeyim eee Gün Gezgin'i gördüğüm en iyi çizgi roman şu ana kadar. Oh, oh, oh. Aynı şekilde aynı şeyden esinlenerek yaratılmış What Remains of Edat Finch diye bir şey var. Ah evet oyun onu var. oynadım. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun abi oh, ama Allah. işte Gün Gezgin'i bunun vuranı Öyle anladın mi? mı? Öylelisi. Çok iyi. Sana veririm hatta haftaya falan arkadaşıma şu an oh, çizgi roman. Onu ben sana getireyim bir oku. Bir de Last of Us abi hani bu üçü aslında e, duygusal olarak da bir hikaye anlatımı olarak da çok çok derin çok, çok derin. güzel düşünülmüş şeyler aynen, hikayeler. Aynen öyle. E bunu bu derinliği sağlamak için de her zaman o, işte oyun mekanikleri hikaye değil bazen müzikler devreye evet, giriyor. Evet. İşte burada Gustavo Santaolana'nın da abinin e, inanılmaz bir eseri. Bu arada Savcı Ramazan demiş ki Last of Us oynamadım ama soundtracklerini köpek gibi biliyorum. Senin herhalde uskarsın. Sen büyük yani, bir adamsın ya. Sen çok güzel bir insansın. O zaman çok güzel insan sabuncu Ramazana gelsin. Left behind together gelsin Aynen, değil mi? Yavaşta hadi bakalım. Ben bizi hemen kapatıyorum. Bizi bye bay diyorum şöyle. Copyright alert. Copyright alert. Evet arkadaşlar bu kısa parçamız. Şu Kaç parçamız, dakika yoktu? Bugünkü yaşadığımız en güzel şeydi galiba. Hadi, hadi chat'e bir challenge. Kaç dakikaydı chat? Şu mı? Evet. Şimdi oradan gelenler bakarlar, bakmadan söyleyin lan. Parça kaç dakika, kaç saniye? Ortalama. Hadi yazın bakalım. Birazcık 20 saniye falan gelecekler de yazarlar yani. Bakmadan söyleyeyim <gülüyor> Bu arada e, galiba 3 dakika 42 saniyede de kısamaliyon. 3, 42. O kadar uzun geldi mi ya? Hakikaten o kadar uzun değil. Biz mesela şey, prodüksiyon analiz diye bir dersimiz vardı abi. Hoca şey, i̇bn e böyle mesela 1960'tan bir parça açıyor tamam mı? Hiç böyle dinleyemeyeceğin artık bir tür. Hı -hı. Böyle adamlar falan çok işte mesela trompetçi falan o kadar fazla nüans yapıyor ki böyle. Nasıl söyleyeyim, Hı -hı. çalarken falan hiç mevdik olma mevdik gibi duyurmak istediği, duy duyurmak istediği bazı şeyler yapıyor. öyle bir artık yoğunluktan tık tıkanıyorsun böyle, yoruluyorsun falan, 3 dakikalık parça 6 dakika gibi geliyor falan <gülüyor> <sanki. gülüyor> Öyle bizi şey yapıyor işte, hadi dakikasını söyleyeyim falan. Mesela Sabuncu Ramazan demiştik 2.50. Çok doğru neredeyse. 2.42 mi? 2.43 mü? Öyle bir şey bakayım. 2.43. Bayağı iyi. Ama mesela bana sorsan, hiç bakmadan sorsan ben 2-10 falan derdim. Daha kısa duyuldu buna birazcık. Vallahi ben hiç bilmiyorum tamam. ne diyeceğimi. Ama gerçekten... Bu... Bir dakikinde öğretme bak. Sana süresini göstermeyeceğim. Tamam okey. Ona göre bak olur mu? Bir dahaki şey öyle yapalım. Hı hı. Şimdi o zaman sıra bende mi abi? Evet. Üzerine konuşacağım bir şey var mı şu an? Mesela chat'in söyleyeceği bir şey var mı bu parça üzerinde? Hakkaten sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani şöyle düşünün, bu kompozisyonda mesela tek bir parça var değil mi ya da arkadan gelen bir sinir var. Böyle evet, yani. gelen bir şey var. İki öyle var. Biri tam ön, ön planda, biri Hı -hı. tam arka planda. Çok basit aslında kompozisyon. Evet çok basit hiçbir şey yok. Bir melodi var. Ve Ama... o melodi'nin varyasyonları dönüyor bir Aynen. şekilde. Ama o kadar etkileyici evet. ki. Dın, dın, dın, dın. Sadece bu gidiyor. Dın, Ama, dın, dın, dın, dın. Ama ne kadar notar. güzel. Peki neye benziyor sence bu? Ne benziyor abi? O Türk, Türk dizisi şeyine benziyor, müziğine benziyor açıkçası. Değil mi? Hı -hı. Ya yani, o şey, ee, nasıl söyleyeyim? Ama onun yani benziyor derken şey anlamında değil yani. İşte onun gibi değil de daha Hı -hı. çok böyle Nasıl derler? Notasal olarak mı? Şöyle ben, ben, benzebilirim ben abi. E, Last of Us'da biraz şey ya böyle sinematik bir yakışında ya. Hı -hı. Herhangi bir görsel öyle çok rahat yedirebileceğin rahat duygusunu verebileceğin bir şekilde tasarlanmış. Evet. Ama şey gibi değil. Mesela bazı soundtrackler var. Şey dinlediğin zaman, kapanıp dinlediğin zaman daha farklı şeyler bulabiliyorsun içinde. Tabii evet. Bu çok net kendini belli edebilen çok net kendini öneşkar edebilecek bir melodiye sahip. Spesifik bir şey O yüzden şey Türk, şeyler, işte, Türk dizilerinin şeyleri mevcut. Çünkü orada her sanatçı piyasa birazcık küçük ya. Hı hı. Belli etmek için abi çok, çok fazla böyle e, nedir ona be, belirgin melodiler, çok ha. radikal kararlar kullanıyorlar. O çok güzel hoşuk adına vallahi helal olsun. Hı hı. <gülüyor> ya bu ben bu herifi dinlerken inanılmaz uçuyorum ya. Ben de abi ya yani. ben de bu arada. Yani, yani hele ki Last of Us'ın bu hele oyun oynayışı şey var ya. Niye? Dan, dan, dan. Şey ilk Last of Us'ın şey main soundtrack'i. Ha tamam evet. O çok iyi abi. O hani evet, nasıl oldu. söyleyeyim? Ee, bir oyunu sattıracak soundtrack derler ya öyle bir soundtrack. Hacım, bu şey de öyle. Ee, şimdi ikinci şeyi çıktı ya, e, traileri çıktı ya. Hı -hı. Ondaki ilk şey de Shawn James'in bir tane evet. şarkısı. Evet. evet. True True the çalıyor. True D'Vally. Onda bir ara dinleriz. O da tam bir şey değil mi ya? Sat. Tam satmak şey. Yani. Ben şeyi özlüyorum abi. O True D'Vally'nin saf hali. Adam çünkü böyle şey andı mı? Böyle bir tane, bu, böyle gibi odaya girmiş ama hiçbir şey yok içeride. Aynen. Böyle bağır çağır adam. Detonatörle yanlış da Aynen. kaydetmiş. İnanılmaz güzel bir parça. Değil mi? Şimdi birazcık daha böyle produced. Hani zaten olmak zorunda hı hı. çünkü oyuna koyuyorsun. abi o, Oyun izleyici kitlesi de yani bu tip şeyleri kaldıracak hı hı. kültürde değil ne yazık ki. Yani. Ellie bir de söylüyor. Ellie'yi oynayan kadın söylüyor. Ashley Johnson. Ashley Johnson aynen güzel bir kadın. Ee, i̇şte o söylüyor. Onun, onun ağzında birazcık benim hoşuma gitmeyen bir şekilde oldu. Bir de ki millet o şekilde dinliyor artık. Ama şöyle bir şey var abi. Neden çok güzel bence biliyor musun? Neden? Çünkü Ashley Johnson gibi söylemiyor, Eli gibi söylüyor. Anladın mı? Evet, e, işte bu. Aynen, i̇şte. o, o personaya girebiliyor. Evet, bak mesela şeyde de, e, bu bir yerde daha bir şarkı daha söylediler. E, Johnny Cash'in, değil aslında o şarkıda, Wayfaring Stranger diye bir şarkı söylediler. Hı hı hı. En son, şeyle birlikte, e, Troy Baker birlikte. Şeyde, Experience'da. Aynen. Evet, evet. Kız Eli gibi söylüyor, herif Söyle, Joel gibi Joel söylüyor. Gibi söylüyor böyle acılarıyla söylüyor anladın mı? Şeyle Hı. söylüyor. Yaşlılığıyla yani. söylüyor. Bu geçirmişliğiyle söylüyor. Ve inanılmaz yani. yani. Aklım gitti benim ikiniz derken. İşte sonra diyorsun ses sanatçısı olmak böyle bir şey evet, herhalde. Işte yani, yani oturup yani. bilmec yapmak değil. Evet. Kaliteli ses yapmak yani. böyle oldun ya. Troy Baker şu an yani size hangi oyun atsam ön, önünüze atsam Evet, Ancharted'ta var. Last of Us. Ki altta da var. CoD'da da ben direkt şey 100 olarak var hani şeyde, yani şeyde. Advanced Warfare'da vardı. Bir sürü bir sürü yerde var ya, bir her yerde, yerde buluyorsun şey, şeyini. E, Nolan North, Nolan Roy Baker. <gülüyor> Baker, şey Joker'da ya o yaptı. Şeyden sonra, Mark ha. Hamill'dan sonra. Evet evet. evet. Orjins de sanırım. Orjins de evet, Troy Baker yapıyor. Ve yani Fekelerdir. Çok iyi çok iyi ya. O zaman seninkine geçelim bakalım ne var. O zaman benimkine ne geçti? Benim e, artık bildiğiniz bir parça olsa gerek herhalde Witcher. Et, et, Oynamayan yani. var mı Witcher, Witcher abi, abi şeyde? Çette. Yoktur herhalde. Ben bu sırada bahsedeyim. Ee, Çok valla sözünü keseceğim bir kişi yermiş. Bakalım kimmiş? Dört olmuşuz. Bu ee... noktayaacak vaktim var mı? Ne haber abi? abi bak bir izleyen gitmiyorsa bu benim abi en mutlu eden şey şöyle evet. kocaman bir kalp çizip çizemedim. Moderatörler belli Modlar belli oluyor <gülüyor> Modlar belli. falan. <gülüyor> Zaten şu an modluk bir durum yok. Yüksek şıvanız yosa yani. Kalp abi sana heh. şöyle kalp. Hepinize kalp. Sabuncu Ramazan'a da bunu okuyacak vaktim varmıyor da. İksmalyon'a yayınımız... da kalp ya. Sana da kalp kardeşim. İksmalyon şey. sana da kalp abi. İkinci yayınımız zaten. Ne diyordum? Ha, Marcin Probloski diye bir şey var abi. Ee, yakın zamanda görmüşseniz Seven The... The Days Long Gone diye bir oyun çıktı. Evet. Ee, onun da müziklerini yapıyor. Hatta o Seven'ın oyununu CD Projekt Red'in eski çalışanları yapıyor. Mu? Belli bir bölüm. Ayrılmış böyle abi. Hadi ya. Onlar yapıyorlar. Ben acaba ııı e... İyi bir şey mi diye merak ediyorum aslında. Hiç çalıştıracak bilgisayarım iç oynayacağım hmm. bir e, sistemim yok. Ama bir ara bakacağım, bir ara deneyeceğim onu ya da bir ya bir ara buldum bulduğum birinden şey yapacağım büyük ihtimal. Neden ona? E, let's Play falan izleyeceğim. Hmm, tamam. Çünkü çok merak ediyorum. Çünkü müzikleri abi adının o karakteristik sound'unu o kadar çok devam ettiriyor ki. Çok mutlu oldum ya. Hani vallahi dinleyeceğim ben Night birazdan denedim. Bir de birazcık şey olmuş. Hani orası mesela postapokaliptik bir evren evren anlatıyor. İşte Seven. Orada mesela böyle hafif country kafası böyle işte slide yüzüğüyle çalınan gitarlar falan var. Neyse dedim. Abi onları eklemiş ve ona rağmen aynı sound'u korumuş ya. İnanılmaz güzel ya. bir şey ya. Şeydeki gibi ya, Wasteland'deki gibi, gibi. Evet, evet de... aynen öyle. Aynen öyle abi. Orada da öyle şeyler vardı. Hı hı. Ee, böyle hafif bluesumsu ve böyle gotik. Ağzında şeyle buday ha, tanesiyle aynen. abiler. Aynen. Ki hiç e, oynamadım ben ne yazık ki. Stend 2. E. Ben de oynamadım biliyor musun? Ama hep şeylerini dinledim. Soundtrack çok, çok dinledim. iyi çünkü abi. Çok güzel çünkü. E, i̇şte Martin Marcin Prokopski'nin Witcher 3'te yaptığı ee Lullaby, Lullaby, Lullaby. Lullaby. Of wo, of wo. Bu şey Lullaby sanırsam şey demek. Şey ninni. E, e, ninni aynen nin, ninni demek. Ve ha şundan bahsetmek istiyorum abi şey her şeyden önce. Ee Witcher'ın o e, zaman da çıkmadan önceki şey hatırlayanlar olursa bir trailer vardı işte kızıl saçlı bir kadının yanına gider. Ha, i̇şte konuşurlar kadın bir anda şeye dönüşür, vampire dönüşür olur. falan. Abi sonra Blood, Blood and Wine expansion oynayanlar aynen. şey yapacaktır, anlayacaktır. Onunla o abi, bir proxy. Abi adamlar oyunu çıkarmadan ikinci DLC'nin konusunu evet. ikinci DLC'nin bir sekansında çalacak parçasını İkinci diyasenin diye bir karakterini koymuş. hazırlamış ve bunu bir sinematik bir si CGI bir görselleştirmişler ve inanılmaz bir şey. Bu arada mutlaka izlemenizi öneririm. Ee, neydi? The Night Before bir şeydi. Ne? Neydi acaba şeyin adı? Atarım sonra ben. Hani değil de ee, bir kişi daha gelmiş. Merhaba. 5 mi olduk? Faiwent gelmiş. Hoş geldin abi. Faywent mi? Oo. Faywent. Faywent'se Güvense yani çok büyük <gülüyor> an, kalp bir şey şu mi? an konuştuğumuz şey onu mutlu edecektir. The of Atmos alacağız. Abi CD Projekt çok büyük ekip. Marsim Prology benim tahminime gördüğüm en iyi oyun müziği yazarlarından biri sanırsam. Aynen. En iyi oyun müziği bestekarlarından biri. Yani bu parçada mesela hem şey olarak düşün o evrenin içinde çocukları böyle bir yandan uyutacak bir yandan da hani hafif evet, böyle o dünyaya hafif... uyandıracak hafif bir Aynen. uçuk attıracak ama Aynen. ...umutlandıracak da bir müzik gibi düşünürsen, adamlar o evrenin içine girmiş ve orada yaşayan bir ozan gibi düşünerek yazmış. Çok onu. doğru, çok doğru. O yüzden çok önemli benim için. Aynen. Yani klasik bir ninni olabilir yani aslında. Doğru. Me melodik olarak öyle zaten. Ama, evet, melodik olarak öyle ama işte o şeyi çok güzel veriyor. Ee, üç buçuk attıracak, Hı -hı. E, alttan gerginliği. Tabii. Vallahi çok güzel. Hadi dinleyelim o zaman. Çok Dinleyelim şey. ya, dinleyelim. O zaman gelsin abi. Dula bir afu. biz kaçıyoruz baştan. Müzik çalsın müzik bizim yerimizi alsın. Tabi. Haydi. Copyright alert. Copyright alert. Oho, seyir seyranmış. Ne yapıyorsunuz? Yunus? Ne kadar güzel değil mi? Ha şöyle bağ, bağdaşım da kurayım samimiyet için. Abi ne güzel parça değil mi? Vallahi çok güzel ya. E bir de şey de var. Mesela tam bir bitiş değil. Sonu böyle şey. Ooo. Evet. Biz sonra işte Şşt. maceranın devamı. Maceranın devamını görüyorsun. Mesela e, Blade and Mine oyunu neymişsindir sen? Oyunda mı sen Blade and Mine? Blade and Mine sen Bunu bu şarkıyı duyduğun yani şey olarak oyun içerisinde duyduğun yer Hı -hı. kadın bayağı küçücük çocuğun kanını emerken yani Aynen. bir yandan onu, onu söylüyor bir falan. De bu şarkı şeyde yoktu. Neydi? Normal Witcher'da yoktu. Evet evet. Blade evet. and Mine vardı ve ben çok beklemiştim bu şarkıyı. Nerede duyacağım? Nerede duyacağım? Neredeceğim nerede diye. Alıştı. Işte. Blade and Mine'da bir geldi tak. Dedim oh be. Çünkü çok merak ediyordum. Ne yaptın sen? İntikamını aldın mı öyle kadın? Öyle mi bir kadın adı? Ne mi? O seçim yapıp yapıyorsun ya orada işte? O an mesela şey. Ha. E, bütün şehir yanık kül olacak falan pişman. Ya ben şey yaptım ya. E... Rush. Ben vampir öldüm. Ha, okay. Ben çünkü vampir çok kul cool oldum. Vasil abiye. Hangi vampir? Detlaf. Ha, Detlafa. Love mıydı o yani? Şu an Deathlove, Deathlove. olmuş olabiliriz. Özür dileriz Hı. bu arada. <gülüyor> Deadloaf ya, Dead o kadar da Deadloaf. He okey okay. tamam o zaman. Ben çünkü herife çok cool diyorum. <gülüyor> bir, bir kadın uğruna. <gülüyor> Valla ya, bütün adamcağızları öldürdü. Ne gerek var? Şu an dev spoiler veriyoruz böyle bam bam bam, bam. Ha, bam herkesin o... beynine beynine. Ama iki yıl geçti artık oynayın bir de ya. Doğru. Hadi belki bilgisayarınız yoktur falan da hani o görmüşsünüzdür, ille bir yerden görmüşsünüzdür şeyini. Şimdi... Şimdi ne var? Senden ee... alıyoruz? Valla benden bir tane de oyun gider ya biliyor musun? Öyle mi? Gidesin Oyunları böyle önceden, önden paslayalım filmlere de sonra kayalım. Aynen sonra yani filmlere böyle kayalım. Blok blok şeklinde. Aynen mi? aynen. Şimdi e, güzeller. İnsanlar. Çok güzel bir şey geliyor. E, Peter Mcconnell'dan Grinfandango'nun bestekeri bestek, yani Grinfandango'daki soundtracklerin bestesini yapan aynı zamanda Double Fine'la ile bütün oyunlarında e, çalışan besteker. Michael. Başka ne oyunlar var abi? Psychonauts var. Ee, çok büyük tavsiye ediyorum herkese. İnanılmaz tavsiye ediyorum. Brutal Hı -hı. Legend var. Hiç Brutal Legend'i ki soundtrackler biraz herkesin bildiği metal soundtrackler. İşte Motorhead olsun, Accept olsun işte Hı -hı. onlar var. O yüzden orada çok bir çalışma şey yok adamın. Hı -hı. Ama e, işte Broken Age var. Hı -hı. Ondan sonra işte Green Fandango var. En büyük oyunları bunlar zaten. Psychonauts'ın ikincisi geliyor hatta. Eee ve vesaikunuz çok koymak istedim buraya. Ama hem işte çok bilinmeyen bir oyun. Ben şeyi hatırlıyorum. Lucas Arts'ın değil miydi Griffin'dan go? Yani Lucas Arts'la beraber ama şeyi double e, fine. galiba Lucas Arts. Ha, okay. Tamam. Dağıtımcı da olabilir, bilmiyorum. Hı -hı. Ama yapanlar double fine. Anladım. Hatta e, ilk başta böyle şey vardır. İki kafalı böyle. Ha ha ha, okay, tamam, tamam. Tamam. Şu an canlandı adamın hmm. şeyin şirketin amcemi. E, bu arada çok şey e, söyleyecektim unuttum. Bu gazini. Hmm. Markin. Mi? Ne bu adımı sorudum hemen? mi? Ben Brazil Brazil loves ya ben de söyleyemem boş ver. Tamam bu. Martin işte, abimiz. Martin abi şeyi yapan abi. Vichurush'un soundtrackleri. soundtracklerini yapan abi. E, Parselia Song'da şeye şarkı söyletiyor. Kimi? Tom Hiddleston'un kız kardeşine. O şarkı söyleyen hı. kız var ya. Hı hı. Neydi kızın adı? Bilmiyorum. Neyse Parsilya'da işte. <gülüyor> hı hı okey. Parsilya'yı sonunu söyleyen kız hı hı. oradaki sarı saçlı şeyde oyundaki, e, oyundaki kız Tom Hiddleston yani nameler Loki'nin kız kardeş. Bütün aile yetenek. E süper abi. Bu da böyle bir ek bilgi olarak size gelsin. Ben ee, şey vardı abi Witcher bir ara şey çıktı konser videoları çıktı tamam mı? Ha bir şeyde anladım. Polonya'da yaptıkları <gülüyor> konser. Polonya'da Danimarka'da sanırsam. Danimarka'da mı? Bende şeyleri duruyor ben sana veririm hatta onu. O 12 dolara falan almıştım zaman da do o kadar ya. değildi tabi. <gülüyor> böyle 1080p şey böyle bir de stereosu falan. <gülüyor> surround konser çok, çok iyi çok kaydı falan. Orada bir tane kız söylüyor bu Love of War'yu. Onu pek beğenemedim. Hmm. Ama genel olarak mesela eee... Bilmem ne, diye bir grup var. Neydi? Polonyalı bir metal grubu. Folk metal grubu. Kürek kürek bilgi. Evet hocam. Kürek kürek bilgi. Schürtenbach bir, bir yazayım abi? Bu, bulacağım illa. Heh, Persibay Schürtenbach. Ee, şu metal grubu var abi. Zaten Siva Formos'u görürsün. Ha evet, görürsün. bunlar normalde folk metal grubu. Bunlar folk metal grubu abi. Bunların, bunlar işte Söylüyor genel parçaları La la la la la falan hep bunlar söylüyor. Evet evet doğru. Onlar var abi konserde ve canlıları o kadar iyi ki. Evet Bilmiyorum evet. İnanılmaz. Ben... ben onu YouTube'da izlemiştim zamanında. Hepsini mi? Hepsini canım. Yani i̇şte... Silver For Monsters'ı dinledim. Hı -hı. İşte Main Title falan onları dinledim o kadar. Yayından sonra biz o videoya bakarız istersen Uğur sen bakalım. de bir yani izleriz. Çok güzel çünkü abi. Hani, yani evet canım, mutlaka evet. bir dinlemeni isterim. Ee, ek bilgi var işte Percy Bachelotten Bach diye bir grup var folk metal grubu onları falan datarırsanız seversiniz Witcher müziklerini sevenler ee, Polonya folk müziği aslında ya mesela Steel for Humans aslında bir bildiğin düğün şarkısı tabi canım ya. Yani. Bu arada şey çok garip değil mi ya bu e, Witcher üçüncü soundtracklerinde arkada böyle e, Mongolian throat singing denilen aha. bir şey var. Bu, their... e nasıl falan yapıyorlar <gülüyor> böyle ve öyle şeyler kullanılmış evet çok ilginç değil mi yani hani medieval bir oyuna abi bağlama var bir kere ya işte evet <gülüyor> bağlama var sonra böyle troll singing var Moğolların yaptığı <gülüyor> yani Vichery gibi konsepti biraz daha Kuzey Avrupa olan bir ülkeye <gülüyor> böyle bir doğudan müzik konuk çok ilginç ve inanılmaz güzel ama onlar da Doğu Avrupa oldukları için bir tık Belki yakın olabilir. Kafkas müziklerine falan ekonomilerini... Ama işte, nerede? Evet evet, evet. öyle ne düşünce nerede? aynen öyle abi. Ama işte adamların vizyonları böyle evet, işte Şey yani. düşünce O dağları, tepeleri düşünce Polonya'da öyle bir dağ tepe yok. Tabii canım. O dağ tepeyi nerede şey yapacaksın başka yani? yani? Hele ki mesela ne bileyim... E, ...Skeligayı mesela nereden esinlenerek yapacaksın? İskoç ya. Yani başka <gülüyor> nerede? Başka, başka Orada başka. herkes işte... Hey my Evet. Hey Maysul! Evet. Hey Maysul! <gülüyor> ne <de> konuşuyor yani? <gülüyor> Ak, o kuzey aksanıyla. ile. Aynen öyle? O zaman şeye geçelim. Ha, hemen şeyden bahsetmeye başlar bence bence abi. Ondan çok bahsedemedik. Gryffindor'u da Abi oynamadıysanız lütfen oynayın. Ee, geçenlerde bedavaydı, inşallah almışsınızdır. Hala bedava mı acaba? Yok değil. Deildi. Baktım Hı -hı. ben. Ama şey şu an indirimde 1 lira bilmem kaç kuruş şeyde Tabii canım. Şu Steam'de. an, şu an yapıştırın abi yapıştırın. yapıştırın alın hiç durmayın. Ee, oyunda Türkçe yamasını da bulurlar yani. Oyunda hiç spoiler vermek istemiyorum çünkü. Gerçekten inanılmaz bu oyun ee, Sadece diyeceğim şey bir iskeletsiniz Ve bir seyahat acantasında Çalışıyorsunuz hı hı. Ee, Ve aynı zamanda Azrail'siniz <gülüyor> Daha ne diyebilirim 3 inanılmaz Seyahat acantasında Azrail olmak da, Daha ne diyebilirim zaman... kuşa uçağa bilet mi veriyor <gülüyor> Abi bilet satıyor tamam mı hı. Ölenlere Land Önemli. of <gülüyor> günahlarına göre bilet veriyor, günah ve sevaplarına göre bilet veriyor. Hı -hı. İşte en iyi tıkıtta işte 9 tıkıt falan Hı -hı. onlar trenle gidiyor. Hı -hı. O limbo yani şey de, araf Araf'taki yolu cennete ve cehenneme gidecek olan yolu dört saatte mi dört gündemini tamamlayan bir tren var. Hı -hı. İşte günahlarına göre, hesaplarına göre falan gidiyor işte. Aa, İnanılmaz haforozlar. Acayip ya. <gülüyor> şey abi e, Manuel Samuel'de de boyun vardı ya görmüşsünüz evet. belki onu. O da, yürüyemiyor o, falan. Ha yürüyemiyor falan. O da işte cehenneme gidiyor. Ha, evet. Hey dostum sana bir şans vereceğim 24 saat boyunca işte bütün hızalarını sen topu evet, evet, okay. edeceksin. Onu da bir ara oynayın abi. Yani çok böyle önemli değil ama. Ama çok Peter şey mi geliyor o zaman? Kacino kalibre gülüyor. Bu arada şunu demiyorum ya. Bu oyun tabii ki şeyde geçiyor. Ee, kalibre falan belki anlamışsınızdır. İspanyol şeyi var çok oyunda İspanyol Daha doğrusu Meksika şeyi Hı -hı. var kültür diyeyim e, Mitolojisi kültürü var e, Zaten Land of the Dead falan onların Şeyinde Ne derler e, Kültüründe olan bir şey Hı -hı. İşte her sene Day of the Dead'te ölenlerini ağırlamaya falan gidiyorlar Hı -hı. Onu konu alıyor aslında oyun e, Meksika müzikleri Tabi şeylere benziyor Latin müziği sonuç Hı. olarak. Hepsi tabii, İspanyol tabii. müziğini çok beğeniyorsunuz. Güney Amerika hep. Aynen. Ee, ve bu şeyi cazla, İspanyol müziğiyle, yani Latin müziğiyle cazı nasıl güzel karıştırırsın, kombine edersin onu göreceğiz birazdan. Ee, evet. Dinleyelim o zaman. E o zaman dinleyelim abi. E, Casino Calavera abi gelsin? Aynen gelsin hocam. Öyle biz de yavaştan kaçalım o zaman. Hadi gençler. Copyright Alert. Copyright alert. Geri geldik. Ses kontrol ses kontrol. Green Fandango'dan Casino Calivera denedik değil mi? Evet. Hocam bu Green ne koysam ne çok zorlandım bu arada. Çok şey var değil dinleyebileceğimiz. Yani, yani neredeyse bütün soundtrackleri çok güzel çünkü. Bende de The Witcher'da öyle oldu aslında. Yani çok ayrı ayrı çok güzel soundtrackler var ama hepsi Hı -hı. yerine göre çok güzel. Evet. Bir tane böyle parça gibi olan parçalar. Şey onu koydum. Bu da aynı şekilde yani. Tek başına kendini denetebilecek Tabi aynen kaşa. Sekanslara göre yoksa çok güzel şeyler vardır yani Ben oynamadım bilmiyorum ama i̇şte Bir oynayın bir görün Bir oynayın bir görün Evet Şimdi Gençler e, Pardon abi özür dilerim tabii, bu arada tabii. Şey e, Burada olanlar varsa Abi Facebook'tan mı geldiniz yoksa Twitch'ten e, Şeyle bildirimle falan mı geldiniz bilmiyorum ama e, yapar oyun sayfasında şey paylaştım e, Link paylaştım Onu bir aplarsanız falan millet falan bir görsün bir hadi, hadi bir elinize kuvvet. Hadi bir Pomkellercebe de değil. yani. Bir hadi bir dikkat <gülüyor> evet. kuvvet. Bir bir paylaş, bir hani tık, bir paylaş da değil yani. Böyle bir beğen falan yapsan ya da bir işte artı bir falan. Oo güzel yayın falan. <gülüyor> değil mi? Böyle olsa güzel olur aslında. Şöyle bir 30-40 kişi olsak ne kadar güzel olur ya. 30-40 kişi olduğundan ben kontrol edemem abi o chat'i. Böyle Aynen. şey olur andı mı? Tık, tık tık tık tık tık tık gelmeye başlar. Adam 400 kişiyle kontrol ediyor. İşte biz varız, ben varım, şey var Jamaikalı var. Abi şu an için birine veririz. Tabii canım ne olacak şimdi mesela? Sabuncu evi. Sabuncu bunu okuyacak var mı? Bir yani. İsmail can devam ederse o da olacak. İsmail sen ne yapıyorsun abi sen niye hiçbir şey yazmıyorsun böyle sessiz eleman gibi takılıyor. İsmail üzüldü kenarda adamcağız. Ama İsmail'in gitmiş zaten Gitmiş mi? Feyko Feyko ben de devam ediyoruz. Feyko sen ne yapıyorsun abi sen bir şeyler söyle. Abi bir şey sorun ya soru sorun istediğiniz Aynen. şeyleri. Aynı sorun ya da istek bir soundtrack söyleyin onu dinleyelim ona reaksiyon yapalım. Onda neyi güzel bulduk, neyi katı bulduk, neyi sevdik, neyi sevmedik bunları söyleyelim. Aynen öyle. Çünkü yavaştan artık film soundtracklerine giriyoruz. Orada Aynen. bir tık daha fazla söyleyeceğimiz şey var. Çünkü oyun santrekleri Şey Kısa. abi... Hele ki mobil oyun sektörü işin içine girmeye başladıktan sonra... Herkes bir tık müziklere ayırdığı bütçeyi, müziklere ayırdığı hı hı. sistem gücünü kıstı. Yani en son mesela ben güçlü bir atılımı Battlefield'da gördüm sadece ses açısından. Hı. Battlefield 3'ten sonra işte Dolby Dolby bir işte sinema Hı -hı. şeyleri falan. Dolby Atmos kullanmaya başladılar. Dolby benim makinamda doluyor Yanlış yerde mi paylaşmışım? Ah be. Sabırlıca zaman demişti. Işte, yanlış yerde paylaştınız galiba. Müzik grubunda paylaşmak daha mantıklı olmaz mıydı? Ben onu abi <gülüyor> Dur, ben o zaman şeyde göndereyim. Bu sırada onu o zaman şeyde paylaşırız. Ben de şeyden bahsedeyim benim parçaya geçmeden. Ne diyordum? Dolby falan ha, işte, Battlefield. 1. Mesela Battlefield en son işte bu atılımcı olarak işte surround şeyini hissettirmeye çalıştığı ne bileyim. E, e, yeni bir müzik atılımı yaptı. Yeni bir ses ses range atılımı yaptı oyun dünyasında ama onu takip eden kimse olmadı. Hmm. Şu an yani milyonların oynadığı CS de PUBG de ne bileyim işte bizi milyon tane online oyun da aslında Fidelity'nin kullandığı o yansıma algoritmalarını kullanıyor. Öyle mi? Hı -hı. Yani çok kullanışlı değiller. Mesela aralarında en iyi şu an Rainbow Six sanırsam şey olarak. Ses e, simülasyonu açısından. Hı -hı. Çünkü şöyle abi. hani Bir sürü farklı faktör var. İşte kapalı kapıdan geçen ses. işte dar kapıdan geniş alanda çıkan ses. Gibi çok farklı kırılma şeyleri var. Kırılma var, dağılma var, yansıma var. Bunların hepsinin işlenmesi için bir işlem gücü lazım. E, açıkçası şeyde bile şu an hani müzik sektöründe kullanılan o güçlü sistemlerde falan bile kaldırabilecek işlemler değil bunlar hmm. ki de olsun. Ee, o yüzden nasıl söyleyeyim? oyun müziklerinde oyun seslerinde en azından şu an bir atılım yapmak çok kolay değil. Hep eskiden yapılan şeyi devam ettiriyorsun bir bir çıt daha ileriden devam Tabii. ettiriyorsun. Ya mesela zamanında işte 8 bitmiş 16 bitmiş şimdi 24 bit yapıyoruz o yani başka yani. bir şey değil. O yüzden film müziklerinde daha fazla konuşacağım şey var çünkü orada artık belli ham alınmış, render e, tabii, edilmiş bununla. bir şeyler var hani o anlık bir şekilde yaşandığı. De sektör şey değil. çok büyük yani. Tabi, tabi. Ama yani ayrılan para hayvan gibi. Burada arada... bir de değer de farklı. Şu an. E, şey. e tabi yani. Hansimer var. Hansimer. Hansimer var, <gülüyor> yani, Hans var yani. Şey. E, benim yakın üzüldüğüm bir şey var ama. Ne? E, bu bizim çok severek ya da sevmeyerek izlediğimiz şey olsun. Marvel hı. şeyleri. Ne onun Marvel filmleri, DC filmleri. Hı hı. Müzik yok galiba adamlarda. Bir tane bir çıkmadı değil mi? Böyle aklımıza kalan. Bir yerhalde Batman Superman'de bir tane parça vardı. Bak adını bile bilmiyorum şu an. İşte adını bile atılamıyorum. Bak onu biliyorum ben. Atılımı böyle. ya yani işte bir o var da o da yani Allah aşkına. Nedir yani. Ki ya? İşte Wonder Woman'ın title, title i̇şte var. Evet. O, o var. Onun dışında şey var. En son Justice League'de o da zaten telikli parça yani yapılmış bir şey değil. Her mi? Everybody knows diye bir tane parça var. Ya ben bunu çok üzülüyorum ya. Be. Ben de ben de. Ya Çünkü o kadar para dökülüyor. Bu çok fazla. Hı sinavi. Kapatıyorsun ağlam mı? Eşek gibi para kazanıyorsun. Bir tane şey duymadık ya. Evet. Şu akılda kalıcı. Bir tane bile yok. Bak Blade'ine de var. Ya, Star Wars'ta zaten baştan yani. sona Star Wars var. Star Trek var. Yeni e yiyeyim... yapılanlardan bahsediyoruz değil mi? Bir de yani. Tabii canım yeni yapılanlardan var. var. Ama yani Marvel'de yok. yok. DC'de yok. Bir de sen hani her sene 3 belki 4 tane film yapan bir evet, şeysin yani, company'sin. Yani, tamam, gerçekten mi? Yani. Lord of the var abi. Lord of the Rings'te sahneleri müziği hatırlıyorsunuz zaten. E zaten aynen öyle. anlamıyor mu yani? Neden yapmıyor ki? Abi belki de herhalde şeyden korkuyorlar. Nasıl söyleyeyim? Zaten hani kısa bir sürede çıkıyor filmler. Zaten çok saçma salak ellere emanet yani. Ne, abi ama Müzikle hala... kurtulacak bir şey olmadıklarını düşüyorlar herhalde. Ortalama bir şey. Hani çok kendini önüne çıkarmadan yapan biri varsa bam gün ona yapıştırıyorlar. Yoksa Hans Zimmer'e vermeyi ben de bilirim abi. Benim de param var. Crisis, Crisis firması gitti Hans Zimmer'e müzik yaptırdı yani. Kim Kimler ya? yaptırır? O şeyler, Marvel'lar, DC'ler yani Hans canım. Zimmer evine getirir yaptırır yani. Ama benim anlamadığım maaleler şu. Şimdi Marvel'da mesela hatırlısıda bir tane düzgün soundtrack var. Hı hı. O da Captain America'nın ilk filminde sanırım. Vardı. O da Captain America işte herkes şey oldu san, sanıyor. Hı hı. Orada bir selam vermeye gidiyor falan. Hı hı. Bir tane çocuk görüyor onun Captain America olduğunu anlıyor falan. Sonra bitiyor film. Orada bir şey var. Sahnede hı hı. çok güzel müzik var. On da arkaya narrator konuşuyor, <gülüyor> bok ediyor. Müziği diye mi? Anladım. Diyor ki, kaman ya. Bir dinleyelim ya. E, tabii evet. Abi yani, geç de anlamıyorum. Şey mesela abi, çok... hani aynı dönemde çıkan Mad Max var. Hah, bak işte tam oraya gelecektim. Oraya mı geliyorsun? Bak ne, ne güzel, kalp kalbe hmm. karşıymış ha. Yakın dönemde ikisi mesela o da aksiyon dersin, şey de aksiyon hmm. diyebilirsin bir bir derecede. Yani süper karmasort aksiyon aksiyon zaten hmm. yani. Marvel'ın 15 tane, 16 tane filminde yokken adamlar bir tane filmde aksiyon da tam afelersin ağzını çığlarla böyle diye çıkıyorsun zaten şeyden zaten nefes alarak çıkıyorsun. Bir de abi bir başlıyor soundtrack'ler ilk o 15. dakikada falan. Sonuna kadar böyle gümbüdüğün gidiyorsun zaten. Bu zaten şey falan inanılmaz ya. Bitarcan'da var ya. Ha. Çok iyiydi ya. İneç oluyor. Askılarla falan uçup uçup falan böyle. İşte yani bu abi bunu istiyordun atam. Evet, seyirci bunu istiyor abi. Aynen abi. Bu arada Can e, Canki Excel YouTube kanalı var. Hani e, sanatçık yapmak en azından o şekilde soundtrack yapmak konusunda e, sorularınız, şeyleriniz falan var. Düşünceleriniz varsa takip edin. Şu an çok fazla video yapmıyor ama zaten halihazırda çok güçlü bir database'i var Canki Excel'in hmm. YouTube kanalında. Anlatıyor abi full. Nasıl yapmış bu müziği? İşte hangi aracı kullanmış? Hangi synthesizer'ı kullanmış? Hı -hı. Şey. Nasıl yaptığını anlatıyor. Bir film prodüksiyon aşamasını baştan sona dinleyebiliyorsun. Why? Türkiye'de ona yakın yapan bir bedük var, belki de Londra taşındı zaten. <gülüyor> ee, o zaman benim parçaya mı geçsek yavaştan? Film, müziklerinden bir tık daha şey söylemişken, şu an bir dizimiz ile başlayalım. Robin Gibb zaten e, şeyde herkes onu Game of Thrones tanıyor işte. Zaten efsane müzik yapmak Hı -hı. konusunda zaten iyi bir adam. Bence e, cürmünü kanıtladı. Ama e, geçen sene şey oldu abi. Westworld çıktı, işte Geek yapar mesela bahsetti abi güzel olur mu acaba falan pişman, i̇lk böyle çekinceci davranıyorlardı Hı -hı. ama ilk başta hiçbir müzikleri sevmedi. Sonra köpeği oldular. Tamam mı? Evet. Ben böyle ilk geldi abi dedim ah bu müzikte bir şey var, garip bir Hı -hı. şey var burada. Çünkü hiç kulağı e, nasıl söyleyeyim rastgele bir şey gelmiyor Hı -hı. ama hiç güzel bir şey de gelmedi. Kaşırdığım bir şey değil. Zamanla alışıyorsun abi ve inanılmaz bir santürk ya. Böyle sanki cümle cümle kuruyormuş gibi böyle girizgah yapıyormuş gibi diziye. İşte bak ben orada biraz şey oluyorum ya. Nasıl? Acaba yani ben çok tatmin olmadım. Onu şey söylemek değil mi? istiyorum. Şeyde bu parçada West mı? Westworld'de sadece Westworld'u söyleyelim diyorum. Hı. Yani, yani Westworld'un genel olarak soundtrackleri güzeldi. Ona bir şey demiyorum Hı. zaten. Var bir sürü güzel şey var. Çoğu şey e, hani böyle Karmakolis falan çaldılar. Aynen ama çok tatlı şeydi böyle. Hepimizin şey var mesela e, Rolling Stones'dan neydi parçalarında Painted Black ha, painted cover Black var. Black. O çok güzel bir cover mesela. Gördüğüm en iyi coverlardan biri. Öyle şeyler çok güzel ama e, sır bu özellikli spisik var. Bunun özelinde, main title üzerinde böyle bir hale çok kararsızım. Öyle evet. mi? Çünkü Westworld'un dünyasını ben çok sevdim. Hı -hı. Filmlerini de izlemedim bu arada. Sadece diziden biliyorum. Aynı epik şeyi bana veremedi sanki müzik gibi hissediyorum. Bence zaten bir tık hani mesela belli bir alanı gösteriyor ya. Hı -hı. O işte o şey var hani. Tık, çok büyük ama to, çok tıkılmışlığı var o alanın. Böyle bir kavanoz hissiyatı Hı -hı. var. Evet. Bence onu çok iyi veriyor şey açısından. Hani çok büyük bir evren gibi dur, durabilir uzaktan ama aslında bildiğin o bir şeyin içindeyiz. Bir yüzüyor. sandbox yani orası. Doğru. Hatta baya sand box yani. <gülüyor> Literally. <gülüyor> Literally o yüzden mesela o hissiyatı veriyor bana. Şeyi de veri, veriyor bir yandan. Hani o dönem işte koboy havasındaki o şeyleri, klavyeleri veriyor bazı buna ha, dahil evet. değil o. Evet. Bu, bunun üzerine söyleyemem Bu böyle abi orası, orasının karmaşıklığını falan anlatıyormuş gibi geliyor bana açıkçası. Hmm. Belki yanlış yorumlar olabilir Belki yanlış çarşımlar oluşturuyor olabilir ben de. Siz chat ne diyorsunuz bilmiyorum. Bir şeyler söyleyeyim bu arada hani sorularınız falan varsa. Yapıştırıyor ee, o yüzden şimdi Rami West Westworld Main Title dem geliyor. Her evet. bölümün başına çalan parça geliyor. Kısa bir parça. Ama beni çok etkilen bir parça. O yüzden gelsin abi. Biz yavaştan gidiyoruz. Copyright Alert. Copyright Alert. Ve geldik. Görüntü olarak da geldik. Main, main den dinledik abi. Bunun üzerine konuşacağım aslında çok bir şey yok. Yani çok basit Ama çok fazla etmen var. İşte kemanlar var, piyano var, Hı -hı. cellolar var ve hepsinin en sonunda böyle tek bir şey ettik. Taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka yani çok basit anladın mı? Adam mesela elini atmışlar adam böyle o da 20 dakikada yapmış, bitirmiş gibi ama <gülüyor> işte evet, böyle ban ban kill şeyi olabilir. İşte bu yüzden zekiler berekler. Evet evet bu, bu yüzden dekler arkadaşlar. Ama işte tartışabiliyoruz biliyoruz. Zekilerinden evet. tartışılmaz diyeyim. Yani ve renkler yani abi tartışıyor. o yüzden. Mı? Senin söyleyeceğin bir şey var mı şu bunun üzerine? Şu Vallahi an? Da benim işte söyleyeceğim tek şey ben o havayı hissedemiyorum abi. Öyle mi? Yani bak yine denedik, yine şey olmadı. Hı. Yani Güzel parçası tabii ki. Hı -hı. Hiçbir şey demiyorum. Herif inanılmaz bir mesaj. Hiçbir şey demiyorum. Zaten Game of Thrones'daki şeyle biliyoruz bunu. Hı -hı. Ama işte Westworld'un havası o kadar güzel ki bu şarkının destekleyecek şey yok gibi. Anladın mı? Eee... Sanki ben Westworld izledikten sonra ulan müzikleri main title'da inanılmazdı demiyorum. Anladım. Mesela Last of Us bitirdikten sonra şey olmuştum. Ulan ne müzik vardı ya. Hı -hı. Anladın mı? Evet. O oyunun değerini de arttırmıştı bende. Anladım. Westworld'da sadece güzel oyunculuk, çok iyi hikaye ve işte şeyler var. Ee... Pilot pointler. Aynen. Pilot twistler. Bir de işte neydi abin adı? Ford oynayan. Anthony Hopkins. Aynen. Bir de hal, onun, onun, canım benim. Bir de o var aklımda yani anladın <gülüyor> mı? Abi bu yaşta onu izleyebilmek, hele ki bir dizide izleyebilmek evet, çok, çok güzel, büyük değil şans değil yani bizim için. Belki bizden küçük arkadaşlarımız evet. daha çok şey yapamayacak ama onlar da büyünce. Onlar büyüyünce açarız İnşallah açarız der <gülüyor> bu arada. İnşallah açarız der evet. Chat sorun var mı? Chat. Chat sorun yaz. var mı derken? Varsa sorunuz, sorunuz. <gülüyor> abi... <Adli>, wow. <gülüyor> Nizah şov. İğrenç. Abi benim şey ilkokulda... Yok lise, lisede felsefe hocam vardı. Şey böyle tamam mı? Nasıl söyleyeyim? İnanılmaz AKP'ci. Ama köpek gibi tamam mı? Bu şey... Niye hemen buraya girdin? Nasıl? Ne istem devam. Dur dur. <gülüyor> evet devam. <gülüyor> Boşar devam, siyasalı falan ya. Ne olacak? <gülüyor> Hani köpeği anladın mı? Öyle böyle değil. Felsefeci zin ama bir yandan. bir yandan böyle çok fazla dindar bir adam ee, şey davranıyordu böyle işte. Geliyordu böyle el işte ellerini koyuyordu böyle. E, çocuk aha, aha, aha, varsa sorunuz sorunuz aha, aha. falan yapıyordu. O kayyum <gülüyor> yazdılar. O kayyum kayyum gelsin ne olursa olsun. Yani. Artık ben şey çok daralıyorlar. Mesela bir adam bak, oğlum böyle şeyler yapma. Şey abi. E ee, mesela CS'le buluşursan tamam mı bazen işte mesela top, bu, topluluklar oluyor işte buluşmalar falan oluyor. Orada adam ne kadar güzel konuşuyor mı? Veriyor, Hı. veriştiriyor evet. Gömüyor, sövüyor, ağzına ağzına giriyor yani. Ama yayınlarda böyle şey olurum birazcık. Abi keşke birazcık daha gömeydin ya falan olursun böyle. <gülüyor> <diye. gülüyor> Yetmiyor çünkü anladın mı? Uyuşturucu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok tehlikeli sorulara giriyorsun. Belki çocuklar genç daha yok demişsin görüşleri falan daha kesin belli almış evet, evet. Abi şey yapma. Ben yani. kimseye bir şey demek istemem ama aklınızın yani aklınız varsa zaten. Kullanışsanız. <gülüyor> Kullanın, onu. Evet. Kullanın onu. Hocam. Ay çok özür diliyorum. Ne olacak be yavaş Bir şey yap bakayım ya. Ne yapayım? Bir sağ yap. Sağ yaptım. Şimdi bak e, çok acayip bir şey geliyor. Of. Bundan sonra var ya bir konuşacağız. Bu arada. Şimdi Bundan sonra bir müzik dinleyeceğiz. Bakalım ne olduğunu siz anlayın. Hiçbir şey söylemiyorum. E, hatta hemen birazdan geçelim. Hı -hı. Bir şey dinleyeceğiz. Eee. Hem yorumlarınızı merak ediyorum. Burada bu sefer yaşınızı da öğreneceğiz. Çünkü <gülüyor> film 99'da çıktı. Bu 99'daki şey mi? 99 1 değil mi? 1 işte bu 2008 değil mi 3? 3 2005 ama bu 3. değil 1. film şey. Öyle mi? Tabii ki. Şu an anladı herkes de. Os step ve lan. Eee <gülüyor> Hep benimizi yıkadın diyor. Ben <gülüyor> Benden bir şey olmaz. <gülüyor> Şimdi e, bunun üstünde ee, uzun süre gömüşler yapacağız. Aynen. Tabii ki müziğin üstünde değil. Genel olarak bu e, şeyin. Kaç Buradan bu... nerelere geldik şeyi paylaşacağız, evet değil mi? Ya öyle gaz, öyle güzel bir parça ki de bir evet yandan ya. düşünce. Yani gerçekten o ilk izlediğinde hatırlıyor mu ilk izlediğinde? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Nasıl olmuşsun abi? Aç açıp lightsaber video izlemiştim. <gülüyor> evet. Abi yani İyice artık şey yaptım. Çılgınca <gülüyor> şey olmak istemiştim yani ben. Hı -hı. Orada olmak istemiştim. Çünkü o arkadaki koro Ne bileyim şeyler e, Küçükken anlamadığın sözler İlerikliye bakamıyorsun. Mı? Hı -hı. Beş yaşındasın çünkü. Aynen. O yüzden farah farah farah deyip duruyorsun. <gülüyor> abi çok güzel yani. İnanılmaz bir şey var bende bu şarkının. O zaman Hı -hı. Geçelim mi? Aynen geçelim. Hadi geçelim o zaman. Yavaştan gidiyoruz. Gidiyoruz'un, Ruz'un evet, almadı evet. bu arada. Gidiyoru. O da değil. O da değil. Ha. Copyright Alert. Copyright Alert. Evet. Geri geldik. Hmm. John Williams'tan Phantom Menace film, de çalan Duel of Fates adlı parçayı çaldık. Kaç dakika Obi parça? Obi-Wan, Kua-Gon Jinn ve Darth e, Maul'un. VSS'i. <gülüyor> Şarkımız <gülüyor> e, şey mi istiyorsun? Ne? E, yazsınlar mı? Toto kaç dakika? Yazın abi. Sizin ne kadar. Bu, bu sırada bir yazın. Bizi konuşalım bu sırada. <gülüyor> bu şarkının işte benim dediğim gibi <gülüyor> benim üzerimde çok büyük yeri var. Çünkü ben o filme işte gün ben, gün kardeşim olur. <gülüyor> Babam beraber gittik. Ve <gülüyor> en herhalde Bizim mixtavors filmini falan da bilmiyorum. Abi 99 değil mi bu filmin çıkışı? 99. Ha, ne gitmiş? zaman geldi acaba? Ha evet olabilir. Şey vardı bu 3D Furious çıkmıştı ya ama şeyle birlikte Avatar'la falan birlikte. Ha evet. Yok 3D kent mi ben? Baya eskiyen Timothy'ym ben. Ben sinemada orada. o halini izledim. Yani şey. Bakın Türkiye'ye ne zaman geldi çok merak ettim bakman lazım. Bak abi bu sırada. Bence film o kadar kötü film bir kötü film, film değil. Ya film şey açısından kötü. Diyaloglar falan bok. Ele bir de evet. evrene kattığı şey var. Millicoorin diye bir dağı var. O daha da beter. <gülüyor> Ama mesela ben herhalde şey gibi Birinci filmin sonundaki o Star Wars şey lightsaber düellosu gibi düll görmedim hayatımda. 1. filmdeki mi? Darth Maul şey Darth Maul Qui-Gon Jinn'le i̇şte onu geçebilen bir tane var. Ne abi? O da işte 3. filmde Mustafa'da Obi-Wan'la Anakin'in dövüşü. Ha yani ama orada mesela kelebek sallıyorlar gibi anladın mı birbirlerini? Abi o movie ne kadar güzel sallıyorlar ama ya. E tabi çok çok estetik bir de çok... adamlar ona göre çalışmışlar belli çok evet, çalışmışlar evet, da. Evet evet çok çalışmışlar ama... yani çok estetik okey. Ama tabi bu şeyin birinci filmdeki Dard mod'un karizması hı hı. ve işte kuai guanjin, Obi-Wan'ın, gençliği falan öyle o kapısanesinin anlattığın gibi Onales çok güzel şeyler tabii. Bir de şey fark ettim mesela bak o çok güzel dediğimiz bütün lightsaber düelleri böyle bir yerde başlıyor abi ve bir yere taşınıyor. Evet. evet. İşte dart ne oldu mesela adam işte geri doğru kaçıyor işte alıyor bir şey forza sürekli. Atıyor kapıyı açıyor başka bir yere gidiyor kapı açık çık çık çık kapanan bir yere gidiyorsun. Bir logar kapağı gibi bir yere bir havalandırma borusu gibi bir yere gidiyorsun. Aynen, aynen. Şeyde öyle e, hani Obi-Wan Anakin düellosunda da öyle. Tabii canım. Sürekli şeyden başlıyorlar. Geminin oradan başlıyorlar. TNR'e kadar gidiyorlar. Bir tane high ground da bitiyorlar. <gülüyor> high ground da bitiyorlar. <gülüyor> high ground da bitiyor olay. Yani 2 v 1 bir de datma maul çok büyük adam ya. Ne? Sen kimsin hanem? Mekiko. Mekiko 1 abi hoş geldin. Mekiko şey lan. Kim? Mekiko'yu ben tanıyorum. <gülüyor> Show your self. Mekiko Berkan mı acaba? Neyse. Neyse bir yandan şeyden konuşayım. Ee, şu an mesela çıkan filmlerin hangisinde öyle bir yerden bir yere taşınan ya da böyle epiklik açısından şey söyleyeceğim sana hani. Abi o kadar çok başa baş bir dövüştü ki adamlar birbirleri için pozisyon falan değiştire değiştire bir, bir hal oldu falan dedi. Yok abi. Ya son filmde bir tane aa evet. E, son filmde bir tane şey vardı zaten. E, Adamın kulu dövüş sahnesi vardı. Hı hı. O ne anladı? da ile Kylo işte beraber 6 tane yani Muhafızı dövdü. dövdü. dövdü. Aynen. Ama yani işte dediğin gibi ne e, şey oldu? Güzel bir bence bu arada. Bence de güzel dövüştü. Ama benim kıl ne biliyor musun? Bu lightsaberları 3. filmde, 1. filmde, 2. filmde 4-5-6'da böyle takır tukur sallıyorlar tamam birbirlerine? Neden 7-8'de şey oldu bu e, lightsaberlar ağırlaştı? Niye longsword gibi birbirlerine vura vura şey yapıyorlar? Şey yüzünden bence Ar abi eee ki bayağı long sword ya artık şeyden yanlardan falan çıkıyor. Ona göre bir teknik geliştiriyorlar falan belki ama yine de bir şeyini bulursun abi. Hani nasıl söyleyeyim? Yani lightsaber dediğin işte Mustafa'daki Anakin ve Obi-Wan'daki gibi kelebek sallar gibi birbirine böyle sallaya sallaya dokundura dokundura vurdun. Şey yani niye böyle long sword diye vuruyorlar bildiğin? Hiç anlamıyorum. Hiç de estetik olmuyor yani. Bak mesela ben şeyi çok seviyorum yeni seride. Kylori'nin Saber'ı birazcık böyle düzensiz ya, hı hı. Yani seslerden falan algılarsın zaten böyle hı hı. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir şey değil bir diye çalar. Böyle böyle, böyle gidiyor dalgalı. Arkada yani hep bir şey var. Dark olduğunu güzel yansıtıyor. Var. Var. Bir de adam mesela hani kendi çabalıkları yaptığı belli. Hı. O kırmızı adamların o kadar dandik dövüşmesi. Bir de o kadar böyle aslında avantajlı silahları varken o kadar dandik dövüşmeleri. Bir tanesinin kamçısı vardı fark ettin değil hı. mi? Bu arada bir yanlamasına sallarsa ikisini birden alacak gibi yani. <gülüyor> Yani ne bileyim aga, vallahi anlamıyorum ya. Bu Koca mahfilim mi yapıyorsun bütçeli bütçeli Tabii can bir de hani Marvel'dan şeyden bir de büyük bir bütçeye sahip aslında düşündüğün zaman. Çünkü Star Wars, senede bir tane yapıyorsun, yine Disney'sin zaten Marvel aslında Hı -hı. düşündüğün zaman. Yine Disney'in yapılma ama şey en var. çok bütçesini ayırdığı şey yani Star Wars bir, bir anlamda. Yani, sonuç olarak yani herkes gidecek o filme sonuç olarak. Benim yani, babam gitti yani anladın mı? Babam Marvel filmine zaten iki gidiyorsun. Evet, ben bir buçuk ay önce aldım bileti. Ön, ön şeyden siparişten aldım bileti. Hı, IMAX i̇lk şeyde izleyebilmek için. IMAX'te ilk senatörleri izleyebilmek için. O gün işte yani dünyadan önce izledik ya Türkiye'de hı -hı. önce yayınlandı. Şu an 15'inde falan, Aralık'ta 15'inde falan çıktı Amerika'da. Onun içinde bizde vardı. Öyle mi? Hı hı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çok Aa, Ben de şu an çok şaşırdım. Bir de millet coştu falan. Abi çok güzel. Eyvallah. Ama o kadar tadım kaçtı ki filmde. O kadar tadım kaçtı ki yani lükün geldi hale. Değil mi? Böylemiş, abi film yaklaşık bir buçuk saat ve filmin neredeyse 20 yarım saatte Kumaraane'de geçiyor ve sen hiçbir şey katmıyor abi. Abi bu çok doğru ya. Gidiyor evet Kumaraane. Yani. Bence şey hiç gitmeselerdi hiçbir şey değişmeyecekti. Ne biliyorsun lan hani şeyde vardı da de vardı ya böyle hani her şeyin referansını böyle koyuyorlardı. İşte eski filmlerde böyle bir şey var biz böyle biz de, biz de böyle bir şey koyalım falan. Hı -hı. Bir yerden sonra artık bildiğin aynısı oldu. Aynısı olmuş. Dördün aynısı. Burada farklı farklı yerlerden alıp bir mashup me yapmayı çalışmışlar abi ama. Hı -hı. Abi mesela o kumarhane sahnesi o kadar gereksizdi ki. Evet bence de. Belki de şeydir, bu hani e, şey oluyor ya işte senaryolar değişiyor, yönetmenler falan değişiyor davası. Belki de Disney'in duyurmadığı kanatlarda falan senaristlerin bir sıçışı vardır belki. Abi bilmiyorum ama yani şimdi film şeydi, e, çok... günahlarını da <gülüyor> çok biliyordu bu arada evet. yönetmen. Hı -hı. Önceki filmlerin günahlarını çok biliyordu, Aynen, evet, onları evet. kapatmaya çalışmış. Yavrum evet. yazık ama yani o kadar günah kapanmıyor. O kadar günah o kadar da güzel yapamadın. Bak o, o kadar günah alan kayıloğrenin belli bir seviyeye kadar taşımaya başarmış mesela. E, biraz daha iyiydi, eski filmlerde. Aynen. Ama geliyorsun lüks kalberkır ilk filmde sadece bir saniye saniye de gördük adam. Aynen. Böyle, işte şeyini e, kapaşonunu çekiyor, bakıyor reye, bitiyor. Hı -hı. Burada adam anasını satayım Şeye denizde böyle o kırk e, arşın evet. atlayıp <gülüyor> aşağı balık avlıyor. şey saplayıp balık avlıyor. Ne bileyim. Meme, hayvanın memesinden süt içiyor Hı -hı. falan. Orada nine canavarlar var. Nine canavarlar var. Bak hani. <gülüyor> Abi yani ben bu şey çok cool oldum. Hani adam Force'u güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyor ama. Yani denemiş en azından. Çok büyük saygı duyuyorum ama şimdi bizim Star Wars izlediğimiz şey iyi ile kötülüğü savaşı değil mi? Hı -hı. Dark Side. Light var. Bunlar kavga ediyorlar. Hı -hı. Bu kadar. Simple asya yani değil mi? Aynen öyle. O yüzden herkese Ulaşması kolaydı. Evet, Bu şekilde yani. mı? Sen niye Lux Skywalker'ı gri yapıyorsun abi? Niye adam şey beyazken gri oluyor yani? Bir de zaten her Star Wars severin bir şeyi, sen zamanında babanı kurtar, hani babanı öldürmemişsin. Ben bunu kurtarabilirim. Ben bunu light side'a geçirebilirim diye. Evet. Yani Kylo Ren daha dark side'a geçmemiş. Sen bunun izlerini görmüşsün içinde bakmışsın çocuğu çocuğa. Sonra bir anlık öfkeyle öldürecektim ama. Öldürecektim ama öldürmedim sonra karar değiştirdim sonra çocuk beni Slytherin'e açıkken gördü. Ve o kadar güçlü ki üzerime yıktı her şeyi falan. Ya Hoş Ya biraz kıpsı yani. Neyse bak Star Wars konuşmaya başladık hemen 7 tane izleyici oldu biliyor musun? Biraz daha konuşalım mı istiyorsanız o Biraz daha konuşalım. Star Wars çöp falan diye <gülüyor> öyle. Hayır saçma ama Allah'a. Hala seviyoruz Star Wars. Ya Star Wars... Geçen şeylerimizdik kardeşimler. Ee, Ozan Kozen, merhaba hocam. Ee, Feigüvent, sen buradasın. Mekiko'cum, Belkan'cum. Öpüyorum yanaklarından. Hı hı. Zaten diğerlere kaldırılalım mı? Ne oldu artık? Aynen öyle. Sizi hocam. çok seviyoruz. Hocam şey... E, şey açalım, ya, yeni bir şey açalım bakalım. Ne var? Açalım mı? Bence açalım şey Bu olur kadar mı Gömünce gidemedim yazmış ya senin sen liste daha çok gömeriz kardeşim Gitme, ya. gitme gitme bu arada Kalburu'da. şey müziklere devam ediyoruz film şimdi, müzikleri konumuz şimdi müzik açacağız gitme olur gitme Onu soru sorsanıza ya aynen sorularını tamamen soru atın aynen CS tarafından geldim hoşgeldiniz hocam biz de CS tarafından biz de CS abi. tarafından yazıyoruz aynen İşte Mehmet Çollak benim aynen bu moderatör ben <gülüyor> e, hiç yorum yazmayan adam <gülüyor> merhaba şimdi nickimi öyle mi değiştirdim ya hiç de yorum yazmayan adam ghost baby falan aynen Ghostboy. Ee, şey, Kasper. Kasper. <gülüyor> o zaman ne açalım acı? Bak bakayım. Ee, seninkini dedik değil mi? Bu sefer sıra bende. de. Heh, mesela bir sıçan franchise'a daha geldik. Evet. Bunun hakikaten ben konuşuyorum büyük ihtimalle. Sen çok Doctor Ben çok Doctor Who değilim. Büyük ihtimalle muyum? ama zaten seninle aynı sürede izledik ya. Sen de 5'e kadar izledin ben de 5'e kadar izledim. Ben sıçtığını fark edip bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> ama ben şöyle e, şeyi izledim. Bu Matt Smith'i izledim. Hı -hı. Ondan önce... Bir tane ayf var neydi Tenant David Tenant. He, David Tenant. Ondan bir iki izledim. İzlemişsen de hatırlamıyorum. Anladım anladım. O kadar doktor Who benim şeyimde değil Hı -hı. şu an. Ya, eskiden severdim. Anladım. Ama şu an hiç şeyde değilim. O yüzden çok yorum yapabileceğim bir şey değil. Müziği de klasik müziği zaten. Ama yani. dinleyelim. Ben onunla bir hakkında bir iki yorum yapacağım. Anladım, Onun anladım. sana bırakıyorum. Ben de şey yapacağım. Ya şu ben şu yönde takdir, takdir ediyorum açıkçası. Murray Gold çok büyük adam şu açıdan. Abi haftalık çıkan bir dizi bu. Yani Hı -hı. belki 10 bölüm çıkıyor yılda ama şöyle bir şey var, bunun prodüksiyon aşamasında her sene bu kadar yetiştirmesi lazım bu adamın. Her bölümü ayda ayda güzel müzik yetiştirmesi lazım Hı -hı. ve bunu yapıyor. Film müziği kadar yapıyor. Yani o prodüksiyon kalitesinde yapıyor. Hı -hı. Ya mesela Türk müziğine vezettik ya bazı şeyleri. Onların kötü yanlarından bir tanesi de bir yerden sonra kendini tekrar etmesi. Aynen. Bu evet, 13 sezon mu oldu? 12 sezon mu oldu? 12 sezondur farklı farklı şeyler yapmayı başardı atan. Valla. Yani. Eğer de bakın, dinleyin bakalım. bakalım. O zaman ]mış? gelsin I Am The Doctor klasik zaten. BBC National Orchestra adıyla. E gelsin. Biz gidiyoruz yavaştan. Hadi bay bay. Copyright alert. Copyright alert. Geri geldik. Yine geri geldik. Evet. I Am The Doctor dinledik Murray Gold'tan. Bence çok sağlam parça ya. Benim tek yapabileceğim bir yorum var bu şarkya. Ne yorum? Ee, bu İngiliz komedisi ve bilim kurgusunu e, gerçekten çok güzel yansıtıyor. Hı hı. Yani hani mesela Amerikalıların e, komedi dizilerinde müzik genelde olmuyor ya. Hı hı. Çok salak müzik oluyor. Hey böyle çocuk hı hı. müziği gibi koyuyorlar bu sonra full komedi. Hı hı. E, Amerikalıların İngiliz şey e, Amerikalıların Bilim kurgu dizilerinde daha böyle serious müzikler oluyor ya böyle. Hı -hı. Böyle bom bom şeyler. Agresif horns. Aynen. Aynen. Zaten bak abi. Son 10 e, 15 yılda bu Batman getirdi Hemen anlatayım sana biz hocalara konuşuyorduk. E, Batman'in Inception Night. olmasın? olmuşsun. Inception değil. Ba o Batman'e kadar eski. Öyle yani Batman'in ilk filmi, hatırlarsam Batman Begins'di ha, filmin Begins, adı. Yani. Onun fragmanında da bir şey var. Don One man. One man değil yani. de işte hani o kafa hani... araya böyle o... Tüm, esini vererek... Aynen. şeyleri parçaları parçaları şey yapmak işte... adam yumurtam atıyor... Im, Aynen. diye duyuruyor bunu. Bu şekilde yapılmaya başladı. Bundan sonra böyle hani işte, şey neredeyse bütün aksiyon yani. filmlerinde o es var. Evet. Zaten onlar dalga geçmeye başladılar bir yerden sonra işte. Böyle millet şey yapıyor... One man. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şey diyeceğim... Hı. Bu... Dinliyor musun müziklerin hepsini mi Hans Zimmer yapıyor yoksa bile çalıyor mu? Hans Zimmer çok seviyor abi onu. Çok seviyor değil mi? Çünkü hep duyuyorum Hans Zimmer işlerinde. Evet. Hep var. Ama Hans Zimmer şey zaten abi. Bazen medyeler çok örnek koymadan sadece şey nedir ona e, audiophile pornosu yapıyor. Nasıl söyleyeyim sana? Adamın mesela 5-6 bir listemi var tamam mı evinde? Hı hı. O, o şekilde izlerken Hans Zimmer'ın bir sesini izlerken adamın böyle her türlü duygusunu itabir işte. Çok low bassları böyle gür gür gür gür gür verir. Ne bileyim çok böyle impact slap sesleri falan vurur böyle adamın Hani tam böyle şey... E, sound konusunda takıntılı insanlara çok güzel müzik yapıyor Hans Zimmer. Anladım. Ya o yüzden mesela sinemada izleyenler Hans Zimmer'ı çok seviyor. Ama evet, şeyde o kadar etkisini Spotify'da alamayabiliyorsun. Çok doğru. Bir de tabii görselliğin etkisi var. Çok büyük. O, o da çok büyük etki zaten yani. yani. İşte biraz önemli olan bence o yani hani... O yüzden bu, bu Left Behind'de ben şey yapıyorum. Bu kadar deliriyorum. Sen oyunu oynamadan da aynı hissiyat alıyorsun. Evet, evet. Aynı acıyı alıyorsun. O kadar iyi ki. O, o kadar iyi ki yani. Ve han, şey, hazmeri yaptı hazmeri kötü demiyorum bu arada şu an. Hazmeri yaptığı kadar komplike ya da böyle şaşırtıcı şeyler yapmıyor. Hı hı. Çok kolay 4-5 tane... Basit. Bir tane öldü şey, vardı ya. Bir, bir tane öldü var. 3-5 tane anota var. Hı hı. Arka arkaya koyuyor. yani seni yok ediyor. Ben Aynen. işte biraz... İşte müzik bu biraz. Ama. Aynen öyle abi. Ya elinde ne parça olsa olsun abi zaten şeyden de bahsedeyim sana. Hani şey, şimdi şey konuşuyoruz. Spotify abi nasıl söyleyeyim sana. Millet zaten 30 saniye dinliyor. 30 saniyede beğenmezse geçiyor. Aynen. Adamlar buna göre artık prodüksiyon yapmaya başladılar. Buna göre yükleniyorlar sesle doğru. Hani adamı anda kapatabilmek için böyle ınk Şarkının diye. Şarkının başı çok etkili. Asılman gerekiyor. <gülüyor> Sonu yok. Gerisini stre ediyorlar. <gülüyor> yani çok üzgünüm. Zamanda da şey varmış abi plak var, long play diyoruz diyorlar, LP diyorlar diyorum duymuşsundur. Hı -hı. 48 dakika, 48 dakikayı sızdırmak zorundasın kompozisyonu. Abi ne sanatçılar biliyorum ben, adamın bir parçası 48 dakika, bir Hı -hı. parçası 25 dakika. Tabi lan, bir tane progress frag grubunun herhangi bir şey yani, yapısı işte. Yani müziği her zaman bir şekilde dağıtmak istiyorsan, bir şekilde duyurmak istiyorsan belli sınırlara koymak zorundasın. Tabi. Şu an mesela nasıl Spotify'da 3.5 dakikadan fazla parça, uzun parça çok tutmuyorsa, Hı -hı. çok mantık yani çünkü bir yerden sonra artık o kompozisyon şeyine alışmış insanlar 3-3.5 dakika, dakika daha demeye alışmış. Birazdan sonra bir tane nakarat da ya da bir tane uzun nakarat da Yoruyor. Bir, iki insanları. ölçü bile fark edilir hale geliyor. Aynen. Çünkü o nasıl söyleyeyim sana, psikoanalist psikoakustik bir şey. Sen özümsüyorsun bir yerden sonra o 3-3.5 üç, üç, üç, dakikayı. Hı -hı. 120 bpm'de 3.5 dakika çalmak çok basit bir şey aslında yani. iki tane verse, iki chorus, iki verse, iki chorus. Canım, intro de... outro, 3.5 dakika zaten. Bir şey kalmadı aynen. Aynen öyle. Ama işte bunları aşabilen insanlar var dediğim gibi hani Gustavo Santola işte şey Last of Us'ın müziğini yapan bir dakika, eleman dakika 27 saniye Bak şey 2 dakika 43 saniye <gülüyor> <gülüyor> Mesela anladın mı? sana mesela 1 dakika gibi gelmiş evet. çünkü Adam şey yapmış yani Çok iyi Evet değil mi yani... Adamın şey Şey yok nasıl söyleyeyim? kaygısı yok Ben bu parçayı duyurmalıyım kaygısı yok Ben bu parçayı 3 dakika yapmalıyım kaygısı yok He. Benim anlatacağım şey belli benim anlatacağım bu parçayı bildiğim süre belli. Bunu da düşünmüyorum bu Hı -hı. arada. Ben bu parçayı yapıyorum. Burada bitti hissiyatını evet. veriyorum. Zaten adam şeye, sonuç olarak bunu herkesin dinlemesini de istemiyor yani. Evet. Kitlesine evet. dinletmek istiyor. Aynen öyle. Kitlesine göre iş yapıyor. Kitlesi çok mutlu oluyor. Bence sırf bu yüzden abi oyunda da sonradan dinlediğinde de aynı Dağ'la biliyorsun. Tabii canım. Onu dedim işte. Ee, bunu okuyacak vaktim var mı? soru sormuş. Soru istediğiniz size soru. Filmler, müzikler için Usmarlama o eser için yapılmış müzikler mi yoksa var olan şarkılar mı? Çok biraz... güzel var olan şarkıları kullanan filmler de var. Evet bu biraz şey. Ama bence usmarlama parçalar daha tatlı oluyor ya. Yani. Daha vurucu olabiliyor. Vallahi işte o bu biraz karışık bir konu ya. Bu çok bence sen görüşünü söyle bir ona göre. Bu çok mu? şarkıdan şarkıya değişecek. Ya yani pardon, filmden filme değişecek bu olay. Ya mesela şeyde Big Lebowski'de şey parçaları yani hepsi zaten sağdan soldan ee... aldık parçalar ama o kadar güzel oturuyor ki o evet, şeye. Işte. Ama mesela benim zevkime hitap eden filmler içerisinde hiç şey olmadı. Telife alınmış, hmm. önceden çıkmış bir parçanın şeyi hani o filmle hastası olmadım. Zaten ya çok seviyordum ya da onunla tanıdım ama film dışında değerlendirdim bir yerden mesela, sonra o parçayı. sanki gayriçiydi. Bu herifin müzikler şey, ısmarlamı değil. Hı hı. Hepsi telife alınmış şekilde görülüyor. Yani Aynen çok güzel uyuyor. Hı hı. Yani çünkü o böyle herifin bütün filmleri bu arada şey çok garip olmayabilir bu arada ama işte Raekonola snatch falan. Hı hı. Ee, bütün şarkılar böyle biraz İngiliz punk ve böyle mafya serseri tiplerine şey yapıyor. Ve Anladım. arkada İngiliz punkı koyuyor herif. Çok büyük gaza geliyorsun ve çok güzel izliyorsun. Çünkü çok evet. uyuyor yani Aynen, mi? Mi? Aynen öyle. Ama tabii mesela Dunkerky izleyince olmaz. Abi, Abi zaten Dunkerky Handzmer lazım. Yani çok gerçek hayattan bir şey anlatıyorsam zaten klasik o duygular hissedilmiş, o duygular önce yapılmış şeylerdir, Hı -hı. anladın mı? O yüzden mesela Big Lebowski gibi ya da ne bileyim herhangi bir komedi filmi, herhangi bir e, gerçek hayatta geçen bir drama filminde bu tip parçaları kullanabilirsin. Ee, soru gelmiş, Ozank, Ozan, Ozen'den. Ee, interstellar parçaları ısmarlama mıydı? Ya ısmarlama demeyelim de yani son olarak proje dahilinde oluşturulmuş parçalar. Evet. Ismarlama birazcık şey kaçıyor. Kanka, hala şey adını falan öyle. oluyor. Yani tabii ısmarlama aslında düşündüğünüz zaman. Ama yani bir proje belli, tema belli. Onun üzerine yaklaşılmış başlar. Mesela Apple'a çok büyük bir başarı. Bu arada Interstellar'ın üzerinde e, şeyin abinin neydi yaşlı abi? Hangi yaşlı abi? Morgan Doğru. Freeman. Yok o da iyi Alfred oynuyor Batman'de. Bildiğin öyle bir erke. Bildiğim bildiğim adamın İngiliz aksanlı bir şu an Heh, kafama getiriyorum evet. da. Hı hı. O erkeğin şiiri söylerken şey şiirine işte e, herifin babasına yazdığı şey var ya. Haha. Şiirin adını kesinlikle aklıma gelmiyor. Onu söylerken arkada çok güzel müzik çalıyor. İşte intersilim müzik çalıyor. Onu o kadar güzel eşleştirmişler ki hem bir yandan uzaya gidiyor, bir yandan. İşte Rage Rage Against the Dying Light falan diye şiir şey şiir okunuyor. O kadar müzik geliyor. Böyle <gülüyor> gerçekten uzaydasın. İşte öleceğim mi, kalacağım mı belli değil. Gidiyorsun ama çocuklar arkada kaldı. Hı -hı. Hadi bakalım ne oluyor falan. Böyle o bilinmezliğin seni çok güzel götürüyor ve yani orada müzik gerçekten inanılmazdı. Evet. İşte görselliğiyle olsun, şiire yaptığı şiirle olsun. Gerçekten inanılmazdı yani. Zaten mesela Ozan tekrar demiş, No Time for Courage'un çok güzeldi demiş. Abi çok güzeldi. Time parçasını ben çok seviyorum orada. Evet, Herkes çok güzel. seviyor. Bir de Shepherd Tones diye bir şey var. Geçen sana bahsetmiştim. Evet, Yok, evet. Konuşmadık. Yok konuştuk ya yayında. Yayında konuştuk. Sonra konuşmadık. Aynen sonra konuşmadık. Abi Shepherd Tones diye bir şey var. Mutlaka bakın Hans Zimmer'ın muhteşem triklerinden bir tanesidir. Hı -hı. Yani yazıyorduk da yeni parçaya geçtiğimizde de. E ee, neyimiz oluyor ya? Bizde. Böyle diyor. En son ben bir şey aldım sen bir şey aldın en son şey, doktoru çaldık. o zaman size şimdi film müziği geliyor ha film müziği ne çalıyorsun film müziği ne getiriyorum biliyorum size bu işte Anki bu bir şey Yusuf e, Van Wiesem ve Skirl'in e, şeyi e, ortak bestesi şiir he. şiir do not go gentle into the good night çok doğru eyvallah hocam <gülüyor> Aynen. E, bu, bu arada mükemmel bir şiir çok güzel şiir harbiden şimdi dinleyeceğimiz şarkı onlar Lazy Love, Left Alive'dan. Eee onlar da Lazy Left Alive ismi i̇şte bir şarkı. Eee <gülüyor> şey Maltın ilk albümünün adını biliyor musun abi? Hayır. Grubun kendi adını taşıyan ilk albüm. <gülüyor> <gülüyor> Al albümün adı o. <gülüyor> Çok güzel madarat Chris Grado şey. İşte X Selam grubu abi. grubun kendi adını ta taşıyan ilk albümü ile gelmiştir falan <gülüyor> Çok güzelmiş. Öyle. Civedek gelmiş. Selamlar abi, hoş geldin. Hocam, Mokaci, hoş geldin. Şimdi Yusuf e, Josef van Wissem ve Skørlum beraber yaptığı <gülüyor> bu inanılmaz şarkı. Ee, filmi izleyen izlemediyseniz de çok güzel bir efekt veriyor ama filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Böylece etkisi inanılmaz yükseliyor. Hı hı. İki vampirin arasındaki güzel bir aşk hikayesini anlatıyor. Ama işte dendik vampir değil merak etme. Çünkü yönetmen zaten Jim Carpenter. Bu arada Skrull'ın e, grup el üyelerinden biri de Jim Carpenter. Jim Carpenter ayrı olarak yaptığı solo albümleri var. Bir bakayım ben ona. Ee, minimalist müzik yapıyor. Ve inanılmaz bu arada. Ama bunu kesinlikle sağlıklı kafayla dinlemeyin. Çünkü gerçekten kötü depresyonlara sokuyor sana. Ne demiş? Bunu okuyacak var mı? Bir de çocuğa'dan bakın ama. Kanka bu şarkıyı aynı beni anlatıyor diyorsunuz. Diğer yandan gidip birine, kanka beni anlatan bir şey yazsana. Bak güzel yanına şeyden bahsediyor işte. Ismarlama parçayla Aynen. beni anlatan bir parça şey yapsana. Hani bu parça beni anlatıyor şeyini kıştırması Abi her zaman çağrışımı yakalamak çok daha kolay bir şey. Doğru. Oraya dönersem. Yani... İşte biraz o yüzden filme göre dedim ya. Hı -hı. Anladın mı? Çünkü Aynen. Çünkü belki de o filmi için olabilecek en güzel beste yapılmıştır. Adam belki bunu de. kullanmıştır. Belki de. Aynen. Ya bilemezsin. Ya bak mesela şeyden, yayın başına şeyden bahsediyorduk. Ee, sen sanırsan buradaydın bunu okuyacak vaktim var mı? Şey işte Avengers işte Marvel, DC o kadar filmleri var tamam. 1'in hmm. 4 tane filmi var. 1'in 16 17 tane filmi var. Bir tane aklımızda kalan parça yok. Aynen. Geçen işte Jaws izlemiştim sinemada. Oradan tek parça aklımda kaldı. O da bir beste değil yani. Yani şey evet. o, o şey için yazılmış beste değil. Everybody Knows diye bir parça var. Belki siz de görmüşsünüzdür. O parçada gene tek akılda kalan hiçbir bir şey görmedim. Aynen. Soundtrack görmedim. İşte bu da ko koca Onların koca firmaların yaptığı ayıp. Ayıplı yani. Abi o zaman işte şimdi göreceğimiz yere gelelim o zaman. Bunların hepsi çöp o yüzden mı abi. Hani e, her şeyi görseldeki her şey hikaye her şey belli bir sunum değil. Hı. Evet. Hepsini toplu totalde bir şey ortaya koyman lazım. o güzel olması lazım bunların. Aynen öyle. Sen çünkü blockbuster'sın. Yanlış yapabileceğin bir şey yok abi. Evet, evet, her sunum herkes sunum izleyecek olur. zaten abi. Yani biz senin gibi benim gibi hani bir şeye bakarken bir yandan da kulağa soundtrack'lerde olan insanları mutlu edecek şeyler değil bunlar. Evet tabii canım. Ve yani bu Abi düşsene. Lord of the Rings'in arkadaki o müziğini koymadın düşsene. Lord, Lord of Lord of the Rings olur mu lan? Az önce The Radiohead dinliyorduk. Yani siz duymadınız ama kapatıyoruz işte bir şey parçalar çalarken. Abi bak tam burada işte kapılar kapanıyor. Tam burada Darth Maul'un Loki'ye bakışıyor falan hmm. diyorum yani. Abi o kadar çok kafama kazınmış ki o parça şeyde müziğin hmm. esleri, o müziğin melodilerinin yani vurgu yaptığı yerler. Çünkü zaten olay bu abi. Aynen öyle. Yani Nasıl verebileceksin başka türlü o kadar sert bir duygu? Aynen Veremezsin çünkü. Ya sen müzik kullanabiliyorsun bu şekilde kullan abi niye kullanmıyorsun yani. Koca koca film var. Ve deli gibi paran var yani. Para basacaksan basarsın istediğin gibi. Neyse o zaman senin parçana geçelim. Onu icat şimdi. Evet. Lütfen bu filmi de izleyin bu arada. Ben izleyeceğim. Benim bu arada izlediğim en iyi vampir filmi Büyükte Malvan Helsinki. O şeyin oynadı. Hugh Jackman oynadı ya bu bu vampir film olarak düşünme zaten şey oynuyor Tom Hiddleston var hı hı. bir de diğer ablanın adı neydi Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır Ketsburn ee, çıktı değil de e, e, şey Tilda Swinton muydu? neydi İşte bir de abla da oynuyor Svec'de ikisi ikisi de benzeyen <gülüyor> evet evet onlardan biri işte. Ee, bir işte ve inanılmaz bir film bu arada Şatlar abi filmde şey gibi Rönesans tablosu gibi Allah belam versin izleyelim onu ya gerçekten çok tavsiye ediyorum Müzikler inanılmaz bir yerde hatta şey demiştim sana geçen hafta. Ee, Yasmin Hamdan diye bir kadın var. Hı -hı. İranlı. Onun Hı -hı. müzikleri böyle hiç işte İranlı gibi değil falan. Hı -hı. Pardon. Onun müzikleri tam olarak İranlı gibi. Hı -hı. O kadını ben buradan buldum. Anladım. Ve e, Jim Jamuş'un inanılmaz bir müzik zevki var. O yüzden heriflerin e, şeyleri filmlerindeki müzikler de çok güzel. Anladım. O yüzden çok büyük tavsiye ediyorum Haydi dinleyelim lan. Çok güzel. geldi. Haydi dinleyelim. Only Lovers Left Alive. Copyright Alert. Copyright alert. Nasıl abi? Çok güzel parça abi. Kalk götürüyor yani. Kartlara nasıl okundu? Su gibi akıyor gidiyor vallahi. Aşş. Şimdi o zaman e, bilgiler kürek kürek bilgi. Kürek kürek bilgi. Hemen şu an öğrendiğiniz bilgi. Evet. Hemen şu an e, şeyden, receden gelen bilgi. Receden gelen bilgi. E, bu şarkıdaki enstrümanın adı Lavta. Aynen Lavta. Lavta. Diyorum, diyorum diyorum nereden şey yapıyorum anımsıyorum Lavta ismini. Ben kitaplarını okumuştum abi, Witcher'ın. Türkçe çevirimlerini hep Lavta diye çeviriyorlar zaten. Öyle mi? Hı hı. İşte o Dandelion'un çaldığı hı hı. şey hı hı. şey yani, Şey Şeyde işte, Priscil, yani Oyunda da Priscilla'nın çaldığı Çaldı parça, parçayı şey, Lavta ile çalıyor. çalıyormuş. Bu da. Böyle bir bilgi olsun size. Lavta çok, böyle tanısal, çok böyle karakteristik bir sese sahip en sonunda. Ben evet. ilk duyduğumda dedim, aha bu ne ya? Bu çok farklı Değil bir şey. Mi? Böyle tiz sesleri Evet yani bu şey... o kadar güzel olan... Böyle bas telleri falan da böyle çok gevşek böyle... De evet. Getiriyor. gerçekten çok değişik ve... Hmm. ...ilginç birisi var. Siz nasıl buldunuz chat bu arada? Yazın yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı falan yazın. Beğenmedik güzelce bok varsa... Çünkü yavaştan açtan son parçaya doğru yaklaşıyoruz galiba. Aynen, son Hı -hı. parçaya doğru girişiyoruz. Aynen. Bu arada filmi tekrar söylüyorum tekrar izleyin. Mükemmel bir filmdir. Ben bu izleyeceğim abi, abi. Yani, yani e, Eve gidince şey. onu izleyeceğim hatta. Güzel bir izle. Ya NBA maçı falan var ama. Okağcacığım <gülüyor> <gülüyor> bu bayağı iyiymiş abi nasıl yazmış. yazmış. Öyle, öyleymiş abi. Ben, de, ben bu hafta Emre sayesinde tanıştım bu parçayla. Evet. Bizde boş Sağ şarkı olsun. yok. <gülüyor> Biz boş matıyoruz atıyoruz kardeş? Tabii canım. Valla. Bu arada Josef Amnissi'nin, Skrull'in, e, Jim Carmoosh'un solo albümlerini dinleyin. Mesela, bak benim de burada listeye ekleyemediğim birkaç tane sanatçı var. İşte Junkie XL bunlardan bir tanesi. Hmm. Ama e, genel olarak soundtrack hani kafada şeydir ya, birazcık. Birazcık dramatik, birazcık böyle hani etkileyici kafada bir. Ben bu şekilde gittik. Bunların arasına Junkie XL koymak istemem çünkü çok sırıt çaktı. Tabii canım. Ya onun neler neler var. Daha neler neler var aynen öyle. Yani ben benim elim şeye çok gitti. Ee, sefiller'e koymaya filmin müziği. Anladım. Yani o kadar çok istedim ki koymak ama Macbeth mi şeydi? Ee, bir dakika drop alıyoruz. Niye drop alıyoruz? Neden öyle oldu şu an? Geliriz bir dakika birazdan herhalde. Neden şey. drop geldi? Kasıyorum. Neden bilmiyorum. Kapat, kapat Bir Birkaç saniye bekleyelim abi? Belki geliriz. Olmadı bir düzelteyim bir şey yapayım refreshleyeyim şeyi stream rate'ini. Şu an çünkü o bak orada da dengesiz diyor. Hmm. Şunu bir 350 yapayım da şişmeyelim. 69 KB'de indi zaten. Şu an gitti büyük ihtimal yayın. Yani orada da mesela gitti gözüküyor yani drop alıyoruz çünkü. bu yavaş çıkacağız ama şu an yükselmiyor da. Hayır ya dur bak kurban olmayalım şimdi lütfen. SoundCloud'dan dinleyenler de böyle üzülmesin arası için. Neyse geliyor mu? Gelmiyor. <gülüyor> İnternetsel bir sıkıntı bu zaman. Galiba abi. Ya da benim ayet çok ısındı olabilir. Ya da bunun şarjı mı? Şu an şarj mı olmuyor? İnternet olabilir abi. Ay sonunda sorsan. Hayvan gibi harcadık herhalde. Tamam şu an fena olmayacak gibi ya 280 yaptım artık bu yüzlerde yüz lerde değişiyor şeyi ama bu yok, yok gitti geldi yayın ya bakalım ne yapacağız bu ne orada varız bir varız bir yoluz mu şeklinde mi? Evet. hep droplo ama bak droplu. parçalı parçalı gidiyoruz ne diyeyim çocuklara güzeller drop drop yiyoruz ya hocam bir refreshleyemiyoruz mu acaba? Çünkü sistem bayağı kullanılır hale geldi şu an. Kayıt uzadığı için mi böyle acaba? Onu düşünüyorum bir yandan. Çünkü başka niye öyle olsun ki? Hiç başka şeylerim var ama onları kapatayım. Nerede drop yemeye başladık mesela? Konuşurken yedik. Drop yiyoruz çok fena. Ya ben bir durdurup tekrar mı açsam ya şu an? 80'den bir anda 69, Ben şimdi bunu abi şey yapacağım. Normali alacağım. Şu an acaba gün falan mı bir şey izliyor? Ondan evet. da olabilir ya da benim bilgisayarım artık şişti ondan olabilir. 400 diyorum. Okay diyorum buna. Stop streaming. Hemen biz topluyorum. Kendine gelsin. Tekrar geri gelmiş şimdi. Ama stopping streaming diyor, hala. Neyim neyim kümür oldu. Dur durdum. Stopping streaming diyor hala yuh. Ses gelsin ara ara sizi görelim yeter diyor. Aynen benzi de öyle olsun yeter aslında. Şu an şeyi kapatalım. Hı, bir daha streaming'e giriyorum abi şu an. Connecting babacım. Yüzümüzü kapatalım. Aynen şu şekilde göndersin. Çok yorulmasın. Connecting oluyor şu an. Şu an internet bir kötü mü acaba? Kötü kötü mü acaba internet şu an? Vay, Ay sonunda olduğumuz için bir ihtimal var ya. Evet. Evet. Aa, Steam keyimiz gitti. Dur. Şu sonu böyle bitmesin yani. Dur. Olmaz böyle yani ne olacak? Ne böyle Yol değil mi Nasıl şimdi tekrar abone olayım ki key... duruyor bir daha yollasana sana ya. şey yaparsan en öne düşsün şeydeyse bu ah telefonu da şeydeydi uçak modundaydı abone ol abone ol abone ol abone ol O girütü falanmamış. Geçmiş olabilirsin. Şuradan bakabilir miyim? Nereden bakabilirim acaba? Dur ben bakacağım abi. Çıkıyor mı kırılır ben de yavaştan. Yok şuradan direkt TV'ye atabilir miyim yani? Nereden bakıldığını şuan unuttum oradan. Karıştırmayalım. Tamam. Ne güzel evin oluyor ya. Ne yazıyorlar? Birazdan döneceğiz birazdan. Hmm, buldum. sin bu manazma bizim. İnternetim bağlanamıyorum acaba ya. Da, o BİS'i mi çöktü? Ha tamam şu an yayındayız. Sarı gösteriyor, yeşil gösteriyor. Tamam. Şu an tekrar yayındayız abi. Şu an geldik mi? Ha geldik. Hemen geliyoruz falan yazsana abi. Yazdım. Oha yine drop galiba. Yiyoruz, yiyoruz abi ya. Hiç şey yok, kaçar yok. O zaman bitirelim mi? Ha tamam. bu. İnternet çok dalgalı şu an inanılmaz. Pingli, pingli. 440 açıkçası şey yok %70 şey drop frame çünkü yani bizim %70'imizi göremiyorlar anladım hmm. O yüzden stop streaming ne yazayım çocuklara boncuklar çok soruyu boncuklar internet bitti <gülüyor> internetin şeyine geldik gazabına geldik patladık daha ben daha yeni geldim e, affedin Antetro e, yolu onu iyi san koddan falan diye ince zaten yayını. Bir daha bekleriz sen haftaya bugün tekrar yapmayı planlıyoruz. Haftaya bugün yapar mıyız abi? Sınav. Ha. Dur bakayım. Haftaya pazar düşünüyor musun? Haftayı biri mi? Hmm. Olabilir ya. Haftaya yapalım tamam. Tamam haftaya falan bekleriz. Kötü izleniyorum. Yarrama... Neyse tamam. SoundCloud'ta SoundCloud. nasıl geliriz diyor? Ee, hemen şey yapıyorum abi. Yollasana abi. Sana yollamak değil de şey soundcloud.com slash diye gir hemen şey yapacağım sana soundcloud slash Ses kontrol hemen bakıyorum şeyine de Büyük ses değil mi? Yok yok ses kontrol ses Hı hı Bıramı? Aynen <gülüyor> soundcloud.com şey, slash falan yapsaydım iyiydi Böyle oraya atacağız da. Da... Dur onu şey yapayım ben abi şöyle etiketleyerek, ops, şey oldu. Adam. Eyvallah seni. Ben de bir yerden Bu ses kaydının sonunu şey yapayım Getireyim burası arası çok boştu burası Ses kontrol ses kontrol Bir sıkıntıdan dolayı Yayını burada Sondurmak zorundayız <gülüyor> ee, Haftaya görüşmek üzere tekrardan Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Listemizi ulaşmak için aşağıda Spotify linklerimizi SoundCloud üzerinden de şeyleri yayınların tekrar ses kayıt tekrarlarını bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar.